Bismillah ve elhamdülillah salatu ve selamu aleyhi arasullahi. Euzubillahimineşşeytanirracim. En'am suresi 53 ve 19. ayetler. ve فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا اَهَا أُولَٰئِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا اَلَيْسَ اللّٰهُ Bundan önceki sayfamızın son ayetinde 52. ayetin iniş ve sebebi nuzul sebebi hakkında bir hadis zikretmiştik. Geçen dersin sonunda o ayet kısaca bir hatırlayalım iniş bölümü ile ilgili. Eskiden müşrik olup da daha sonra Müslüman olan Müslüman olan iki kişi evin zâiresi olanımın yanına uğramıştı ve onun yanındaki fakir ve köle veya yani azade edilmiş kölelerin ee, onun yanında oturduklarından dolayı onlarla aynı ortamda, aynı kare içerisinde girmek istememelerinden, kendilerini o halde gören diğer kabilelerin kınamalarından dolayı demişti ki onlar biz senin yanına geldiğimiz zaman bize bir şeyler anlatmak istiyorsan bu yandaki köle, fakir insanları gönder, bize ne konuşursan konuş. Sonra bizi gittikten sonra onlar ne kadar otursan otur demişler. Aleyhisselatü vesselam da Onların e, İslam'a e, yönelmesi arzusuyla, İslam'a e, girmeleri şevkiyle bunu kabul etmişti. Ancak bu hükümün yazılması için kağıt beklenirken Cebel Aleyhisselam لَا تَطْرُدِ اللَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْأَش۪ي۪ي يُرِيُدُونَ veche. Yani Allah'ın vecihini isteyerek sabah ve akşam radlarını dua edenleri huzurundan kovma ayetilmişti. Şimdiki okuyacağımız, ilkini okuduğumuz ve ikincisini biraz okuyacağımız ayet de gene o birlikte olan, inen üç ayetten. Aynı şekilde biz Allah bizim içimizden bunlara nimet verdi, bunlara ikram mı etti desinler diye onlardan bazısını diğer başını fitneye düşürdük. Yani imtihan ettik der Allah azze ve celle. Müşriklerin, iman etmeyenlerin başkalarını kınaması, başkalarını küçümsemesi hastalığı Mekke muşkuları onların atalarından gelmekte. Mesela Ahgaf suresi 11. ayette geçmiş kavimlerden birisinin de bu şekilde iman edenlere küçümsediği, onlara böyle tepeden baktığı ile ilgili bir küçümmü var. Diyor ki Allah Azze ve celle de ve gâlellezîne keferû lillezîne âmenû levkâne hayrammâ sebegûnâ ileyh. O küfredenler, kafir olanlar iman edenler hakkında dediler ki, şayet bu şey bir hayır olsaydı yani bu iman edenler bu zelil insanların kabul ettiği ve kendisine girdiği din bir hayır olsaydı, bir üstünlük fazilet olsaydı, onlar bu usta bizi geçemezlerdi. Hani kendileri insanlığın en akıllıları ya, insanlığın en şereflileri ya dolayısıyla hayra en Öncelikle hak sahibi de onlar. Dolayısıyla bu hususta bir hayır olsaydı, herhalde biz bu hususta da yer zenginlikte olduğu gibi, şanla şerefte olduğu gibi, sözü dinlenir pozisyonda olduğu gibi, makam mevhide olduğu gibi bu hususta onları geçerdik. Onlar bizim önümüze geçemezlerdi. Diye küçümsüyorlar, alayı alıyorlar. Allah Azze ve Celle insanın kalbini mühürlemeye görsün. Hak batıl gibi, batıfak gibi gözükmeye başlar. Onlar bu şekilde batılı hak olarak görmeye, hakkı da batıl görüp reddetmeye Devam ediyorlardı. İşte o müşrikler de, Kabe müşrikleri de, Mekke'nin müşrikleri de bu şekilde e, Allah bizim içimizden bula bulaşıyor. Zenillerimi buldu onlara ekramda bulunuyor. Onlara iman ve cennette vaad edilen o büyük itaatatı vaad ediyor diyerek alayı alıyorlar. Kim bu alay alınanlar? Sahabenin en önde gelenlerinden. Suhayb, Bilal, Ammar mesela İbn-i Mesul, An gibi Sahabenin ya fakir veya kölelikten azat edilen önde gelen şahsiyetleri. Buna cevap ise şu cümlede geliyor, Ayetin ikinci kısmında. Allah şükredenleri en iyi bilen değil midir? Yani Allah Azze ve Celle onlara iman bahşetmekle hata etmiştir? Öyle mi zannediyorsunuz? Allah onların e, hak etmediği bir nimeti bunlara bahşetmiştir. Veya sizin hak ettiğiniz, sizin daha öncelik, öncelik hakkı olarak kendinize pay biçtiğiniz bir şeyi Allah yanlışlıkla ve hata ve onlara mı bahşetmiştir zannediyorsunuz. Manasında Allah nimete şükredeni imanın karşılığında onun gereğini yapanlar en iyi bilen değil midir? Elbette ki onlar şükredenlerin en önde gelenleriydi. Allah azze ve celle de onları bu e, üstün payelerinden dolayı mükafatlandırmıştır. Ebn-i Aleyhisselatü Vesselam'a sahabe, arkadaş olma şerefine bahş onlara bahşetmiştir. Evet. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın bir sözünü burada hatırlamakta fayda var. Kendi sözü olarak ancak bunun e, merfu hükmünde olması gerekir. Çünkü bir insanın kendiliğinden söyleyemeyeceği e, hüküm seriyor. Der ki radıyallahu anh Allah mahlukatın kalplerine baktı onlardan en üstün olanları Nebi olarak seçti gönderdi. Resul olarak seçti gönderdi. Sonra onların dışındakilerin e, içindeki en üstün olanlara baktı. onlarda da Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sahabe olarak gönderdi. Bu insanlar köy olamaz mı? Fakir olamaz mı? Bu insanlar e, şeref olarak düşük bir kavimden gelemezler mi? Ben de tek olabilirler. Üstünlük ancak takfa Allah korkusu elidir. Bir zelil insanı, bir garibanı, bir öksüzü, bir yetimi, bir sakatı, bir hastayı, bir zayıfı, bir fakiri üstün yapan şey ancak Allah Azze ve Celle'den korkması, onun emirlerine tutunması, yasaklarından sakınmasıdır. Allah Azze ve Celle bizleri takva sahibi kulağına yapsın izaca ellediğine yükmin ne bir a hayatıına fegul Selamun aleyküm kete ve rabbi ku a ne sihir rahmet emnehumen amile kum su en bir cehaletin tümme tabimin malhi ve eslahaf ennehufur üç tane ayetin üçüncüsü ve hükmü tamamlayıcısı onlar o iman edenler iman edenler. senin yanına geldiği zaman han Bunlar, biz geldiğimiz zaman yanından kov diye talepte bulunan o var ya onlara inen, onlar hakkına inen son ayet. İşte o beğenmediği, zelil gördü, alçak gördü. o müminler ayetlerimize iman edenler, senin yanına geldiği zaman onlara de ki selam sizin üzeriniz olsun. Rabbiniz kendi nefsine, kendine rahmeti yazmıştır. Şöyle ki sizden her kim cahillikle bir an gafletiyle sizin bir kötü amel işlerse Sonra da hemen arkasından tevbe eder. Bu işlediği günahtan bağışlanma diler. Ve ıslah eder halini düzeltirse o işlediği kötülüğü iyiliğe çevirirse Allah gafurdur. Çok bağışlayandır. Rahimdir. Merhamet sahibidir. İşte bu da müjdelerin en büyüklerinden. Allah azze ve celle sahabelerin şahsında bu ümmete bu nimeti bağış etmiştir. Her kim kötülük yaparsa, bir günah işlerse, bir hata ederse ve bu hatasını sıra etmek için farkına vardığı zaman derhal tövbe eder o hatasını düzeltir onu giderecek iyi bir iş yaparsa Allah'ı gafur ve Rahim olarak bulacaktır. Bağışlayan ve rahmet eden olarak olacaktır. Bu ayetin içerisine geçen "Ketebe rabbukum ala nefsihi'r rahme" kelimesi Arap Suresi'nin Enam Suresi'nin başında 12. ayet olarak da gelmişti. Bir kelime hariç Rabbukum kelimesi yoktu orada. Burada Rabbimiz ziyaresiyle geldi. Bunun bir benzeri de Araf suresi 156. ayette gelmekte. Orada diyor ki Allah Azze ve Celle sadece ilgili kısmı okuyorum. Ve rahmeti ve siyat külle şeyin. Ve benim rahmetim her şeyi kaplamıştır. Rahmetin her şeyi kaplaması veya Allah'ın kendi nefsine, kendisinin üzerine rahmeti yazmasının ne olduğunu açıklamıştık. Burada kısaca Hatırlatmakta fayda var. Allah Azze ve Celle günah işleyip de hatasına ısrar etmeyenleri muhakkaza etmiyor, hesaba çekmiyor. Onları rahmetiyle muamele ediyor. Zaten ayetin devamında gelmişti. Kötülük işleyip de tövbe eden kimselere Allah Azze ve Celle de muamele ediyor. Hakez abi başka ayette de geldiği üzere bir kötülük yapıp da son arkasından hemen iyilik yapan kimsenin de o iyiliğini kötülüğünü silici olarak yazıyor. Hatta öyle ki bazılarının Allah'ın dilediği bazı kullarının geçmişte işlediği kötülükleri iyilik yapmış gibi çeviriyor. İyiliğe çeviriyor yani. Günah kazandığı bir şeyleri sevap kazandığı şeyleri çeviriyor. Hakeza kul günah işlediği zaman derhal onun defterine yazılmasını istemiyor. Ya onun tevbe etmesi ona zaman tanınmasını istiyor. Yazıcı meleklere. Hakeza bir kul iyilik yapmaya niyetlendiyse ve yapamadıysa o iyiliği yapmış gibi sevap yazılıyor. Ama bir kötülüğe niyetlenip de yapmayan kimse, yapamayan kimseye günah yazılmıyor. Bir kötülüğe niyet edip de o kötülükten Allah'tan korkarak vazgeçen kimseye de iyilik yazılıyor. İyilik sevap yazılıyor. Çünkü Allah korkusuyla terk etti. Ha Rabbimiz Azze ve Celle'nin bizler için nimet olarak bahşettiği ve mübah kıldığı birçok şeyden dolayı bizlere sevap vaat ediyor. Hatta ve hatta Aleyhisselam bunu hükmü buyurduğu zaman sahabenin şaşırdığı bir olay var ki bir erkeğin hanımıyla mülkte olmasına bile sevap yazıyor. Halihükümde mübah şeyler. Doğal şeyler yani olması gereken ve yapılabilir şeyler. Allah Azze ve Celle bu ve buna benzer birçok genişliğiyle, nimetiyle, ikramıyla Rahmetiyle muamele etmek de bu ayette onun kısa bir özlü ifadesidir. Allah rahmetini üzerine yazmıştır. Hakeza Bukhari ve Müslim'e gelen hadiste ne diyordu Allah Azze ve Celle? Arşının üzerinde yazdığı bir kağıt, mahlukatı yarattıktan sonra çıkartmıştı. Oraya demişti ki, benim rahmetim gazabından önce gelir. Benim rahmetim gazabımı geçmiştir. Bunu ifade eden bir tane daha lafız. Hadisten olarak lafızla zikredelim. Daha net anlaşılsın. Sünen nerede gelir? Yanlış aklımda kalmaysa der ki Nebim Zayhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle rahmeti yüz parçaya böldü. Onlardan sadece bir tanesini aldı. Yeryüzüne saldı. İşte annesine şefkat duyan kadın o rahmetse öyle şefkat duymaktadır. Yavrusunu koruyan, kollayan, besleyen, yırtıcı hayvan Yılan, çiyan, o rahmet sebebiyle bunu yapmaktadır. Ve Allah Azze ve Celle kıyamet gününde mahlukatını hesaba çekerken geri kalan 99 rahmetiyle muamele edecektir. Ona hamdül senalar olsun. Rahmeti gazabının önüne geçmiştir ve Rabbimiz Azze ve Celle rahmetini kendi nefsine yazmıştır. Rahmanınıza hamdül senalar olsun. وَكَذَٰلِكَ نُفَسْتَلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَب۪ينَ سَب۪يلُ الْمُجْرِم۪ينَ Aynı şekilde sen mücrimlerin yolunu iyice belleyesin diye ayetlerimizi bu şekilde tafsilat ediyoruz, tafsilattan Açık, açık, beyan ediyoruz, açık diyoruz. Bu ayette Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mücrimlerin yolunu bilmesi, onlar hakkında iyice teferruatlı bilgi sahibi olması için ayetleri açıkladığı, Allah Azze ve Celle'nin tafsil ettiği, tafsilatlandırdığı hükmü bildirildi. Neden? Çünkü günahkarların yolu belli olduğu zaman, yani günah kazanılan yollar belli olduğu zaman, onun dışındaki her yol ya mübahtır ya sahip kazandırıcı yoldur. Dolayısıyla o yolların tamamı müminlerin yoludur. Yani haramlar ve yasaklar bilinirse, onun dışındakiler ya mübah, Sevap kazandırmayacak ama günahtı kazandırmayacak cari yollardır veya sevap kazandıracak haziletli üstün yollardır. Dolayısıyla birisinin öğrenmesi diğerlerisinde yeterlidir. yeterlidir. Mücrimlerin yolunu cehal, cehalet, cahillik yolu olarak da isimlendirebiliriz. Cahilliğin bilinmesi, İslam'ın bilinmesi için de yeterlidir zaten. Bir hususun yanlış oluşu, İslam'da bir hususun haram oluşu, sakıncalı oluşunun bilinmesi, Genel olarak yeterlidir. Onlardan sakılan bir insan hep hakkı isabet ediyor demektir. Bul inni nuhitu en abudal lazi ne teduun min dunil la qulla attabiu qad dalaltu ida ve ma enemil muhtediy. De ki muhakkak ki ben sizin Allah'ın dışından dua ettiklerinize ibadet etmekten nehiy olunur, yasaklanır de ki sizin hevalarınıza arzularınıza uyumayacağım, tabi olmayacağım muhakkak ki böyle bir durumda yani sizin hevalarınıza uyar isem dalalete düşerim, saparım bu durumda da ben elbette ki hidayete ulaşanlardan olmam. Evet. Ne anladık? İnanmayanların hevalarına uymak dalalettir, saplanmaktır. Eşittir Hidayetten uzaklaşmaktır. Öyleyse inanmayanların hevalarına uymaktan sakınmamız lazım. Yukarıdaki ayette de birleştirecek olursak, mücrünlerin hevalarına, günahkarların arzularına uyan bir hayat yaşamaktan kendimizi muaf tutmamız, uzak tutmamız lazım. Uzunca bir hadisi biz şöyle kısaca simgelemiştik veya kısaltmıştık. Bir Veciz söz haline getirmiştik. Demiştik hatırlıyorsanız. Hevaya uyarsan cehenneme gidersin. Hevanın zıttına yaşarsan cennete gidersin. Bu hangi hadistendi? A.S. buyuruyordu ki cennet nefsin arzulamadığı hevanın arzulamadığı şeylerle kuşatılmıştır. Cehennem de hevanın nefsin arzuladığı şeylerle kuşatılmıştır. Yani Nefsinin arzularına uyarak yaşarsan, onu kuşa, onun kuşattığı cehenneme gidersin. Nefsinin arzulamadığı, istemediği, içinden gelmeyen ama ibadet, sebeb, vaat edilen şeyler ki genelde e, Allah'ın e, muhafaza ettikleri dışında bütün insanlara ibadet zor gelir. Nefsinin arzulamadığı şeylerden, e, o kısımdan olarak gelir. İşte bunları yaparsan da cennete girersin Çünkü cennet onlara kuşatılmıştır. Burada da Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben sizin hevalarınıza, arzularınıza, heveslerinize uymayacağım. Uyarsam dalalete düşen, dolayısıyla da hidayetten uzaklaştırılan bir kul olurum diyerek de e, denmesiyle de emredilmiş ve bu şekilde Allah Azze ve Celle bize bunu beyan etmiştir. Hevaya uymak dalalettir. Aynı zamanda da hidayetten mahrum olmaktır. Doğru yola ulaşmaktan, doğru yola varmaktan ve Alı konulmaktadır. Oul inni ala beyinetimir Rabbi ve kezzetun bih ma yundi ma tistažilun bih in elhukm illa lilah yaqussul haka ve ve khayrul fasiliy. De ki muhakkak ki ben Rabbimden açık bir beyine, belge, delil, bilgi ve hüccet üzereyim. Siz de onu yalanlıyorsunuz. Tekzip ediyorsunuz. Sizin acelece istediğiniz şey benim yanında değildir. Onun emri, onun yetkisi bana ait değildir. Hüküm ancak Allah'a aittir. Allah ancak hakkı ve doğruyu haber verir. Kısa yapar. O fasledenlerin, ayıranların en hayırlısıdır. Nebiler, Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan gelen bir beyine, bir hüccet, bir delil üzeredir. Dolayısıyla onun yaptığı her şey, onun din olarak buyurduğu her husus Allah'tan bir belgeye, bir delile, bir vahye dayanmaktadır. Bir peygamberin de Allah'tan aldığı hükme aykırı bir hüküm vermesi veya Allah'tan aldığı hükmün aykırısına davet etmesi yakışmaz ve olacak bir şey değildir. Çünkü onlar seçilmiş kullardır. İşte tüm nebiler bu şekilde bir hak, delil üzereyken onu yalanlayanlar aynı zamanda Allah'tan gelen bu hakkı hüccete delili yasa, yalanlamışlardır, tekzip etmişlerdir. Bu ayette bildirildiğine göre. Bu yalanlayanlar aynı zamanda nebilerin hepsinden olduğu gibi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan da inanmayanlara, yalanlayanlara vaat ettiği cezai azabı peşin getirmesini istemiştir. Eğer varsa böyle bir yetkin bu vaat ettiğin cezayı, bu vaat ettiğin bize getir demişlerdi. İşte aceleci istedikleri şey budur. De der ki Nebim Zayi Sallallahu sizin acelece istediğiniz şeyin hükmü bana ait değil. Hüküm ancak Allah'a aittir. Bu hükmü ancak Allah verir. Bir topluma helak gelecekse bu hükmü Allah verir. Bir topluma bereket gelecekse ancak bu hükmü Allah verir. Başkası veremez. Al Allah ise ancak hakkı haber vermektedir o fasıl edenlerin, ayıranların en hayırlısıdır. Yani doğruyu yanlıştan ayıranların, yalancıyı doğrulayanlardan ayıranların, iman edenleri, küfredenlerden, inkar edenlerden ayıranların en hayırlısıdır. İnsanlar istediği kadar bir insanı yalancı değilsinlendirsin. Asıl olan Allah katındaki tahsildir. Ayırmalar. İnsanlar istediklerinde de birilerine kafir üniversite, birilerine müşrik üniversite, birilerine mümin Müslüman hükmü versinler. Aslı olan en hayırlının yaptığı ayırmadır. O da Allah Azze ve Celle'nin yaptığı taksimdir. Ayırmadır. Öyleyse Allah Azze ve Celle'nin yapacağı bir usta bizlere susmak düşer. Kesin konuşmamak düşer. Bunu daha önceki derslerimizde defalarca beyan etmiştir. İkinci ayet, bunun devamını temsil ediyor. İkinci ayet Kul lev enne indi ma testaculuna bihi la qudi al-amru bayni wa baynakum wallahu alimu biz-zalimin de ki şayet sizin acelece istediğiniz o şey benim yanımda olsaydı elbette ki benimle sizin aranızdaki iş bitirilmiş olurdu Allah ise zalimleri en iyi bilendir Dolayısıyla o zanların cezalandırılma vakti geldiyse onu da en iyi bilendir. Onların istediği o azap onlara inmesi gerekiyorsa bunu da en iyi gene Allah bilir. Ben bilemem. Ben sadece bir tebliğciyim, beyan edeceğim. hakkı ortaya dökücü, bahtından sakındırıcı bir kulu. Bana sadece tebliği düşer. Geri kalan hüküm Allah'a aittirler. Eğer sizin acelece istediğiniz o vaat edilen şeyler, cehennem azabı, gökten yağacak taş mesela, yerden gelecek bir deprem veya benzeri musibetler, azaplar benim elimde olsaydı bir kul olarak ben bunu başınıza getirirdim ve benim isnattaki hüküm muhakkak bu kovulurdu. Ama sabredenlerin en üstünü olan Allah azze ve celle geleceğe en iyi bilen Allah azze ve celle geciktiriyorsa bir hikmetten dolayı geciktiriyordur. Getiriyorsa da bir hikmetten dolayı getiriyordur. Ama ben onun gibi onun gibi değilim. Onun gibi sabırda değilim. Onun gibi latifte de değilim. Onun gibi halim, muşak davrananda değilim. Onun gibi geleceğe bilen birisi de değilim. Dolayısıyla benim elimde olsaydı siz e, benden istediğiniz zaman ben onu sizin başınıza çöktür, çöktürürdüm, indirelim. Ama bu Allah'ın elinde dolayısıyla benim dışında. ben Bunu benden istemeyin. Buradan hareketle geçmiş kavimlerin helakına e, kısaca bir bakmakta fayda var diye düşündüm. Onları aktarayım size. Nuh kavminin helak sebebi helakı daha doğrusu tufan iledir. Ad kavminin yani Hud Aleyhisselam'ın gönderildiği ad kavminin helaki şiddetli rüzgar iledir. Ağaçları, evleri, barkları yerlerinden kopartıp atmıştır. Salih Aleyhisselam'ın gönderdiği Semud kavminin helak şekli ise deprem iledir. Lut Aleyhisselam'ın gönderildiği kavmin helak şekli çamurdan gökten taş yağdırılması iledir. Çamurdan işaretli taşlar yağdırılması. Sebe kavminin Helak e, şekli sel sebebiyledir. Allah onları sel ile e, helak etmiştir. Ve Firavun kavminin, Musa aleyhisselamın gönderdiği Firavun kavminin de biliyorsunuz. Kızıldeniz'de, denizin içinde boğulma şekliyledir. Bu sonların hepsini Allah azze ve Celle sığınıyoruz. Son ayet, allah Alem bu sayfadaki en önemli ayetlerden birisi. ve Belki de Kur'an'ın içindeki en önemli ayetlerden birisi. Ve endeh hu mefatihul gaybi la ya'lemuha illa hu Gaybın anahtarları onun katındadır. Rabbiniz Allah'ın katındadır. Onu ancak o bilir. Yani gaybın anahtarlarını ancak o bilir, başkası bilemez. Ve ya'lemu ma fil berri vel bahr. O karadaki ve denizdeki şeylerin hepsini bilir. Ve mâ teskotu mev varaqatin illâ yâlemuhâ ve lâ habbetin fî zulumâtil ardi ve lâ robbin ve lâ yâbisin illâ fî kitâbin mübîn. Yere düşen bir yaprak yok mu muhakkak onu o bilir. Aynı zamanda yerin karanlıklarındaki yaş ve kuru bütün taneleri de o bilmektedir ve onlar açık bir kitaptadır. Apaçık bir kitaptadır. Levhi mahfuzdadır. Burada Allah Azze ve Celle gaybın yalnızca kendisine ait olduğunu başkasının bu gaybdan haberdar olamayacağını bilir. Bu ayeti bu şekilde anlarsak eksik anlamış olur. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle gaybından bir kısmını Nebi ve Rasullerinden dilediğine açtığını beyan eder. Mesela Cin suresinde bir ayette Alimül gaybi Fela yuzhiru ala Gaybihi ehada İlla men irtedamir rasuli" der. Gaybı bilir ve o Gaybından hiçbir şeye Kimseyi e, Mutlali kılmaz, haberdar kılmaz. İlla ancak men irtedamir rasuli. Resullerinden Dilediğine ras sonrasına geldiği üzere dilediği kadarını bildir Allah gaybından dilediği kadarını ancak rasullerinden dilediği bildirir. Onun dışındaki insanlardan hiçbirisine gaybtan bir bilgi vermemiştir açmamıştır bu yetkiyi onlara vermemiştir nebilerden bir kısmına o gaybtan bir kısmı vermiştir ve çok cüzlü bir kısmı vermiştir. Nitekim geçtiğimiz sayfada veya onunla, evet geçtiğimiz sayfada da ben gaybı bilmem de demişti. Allah Azze ve Celle eminimiz aleyhisselatü vesselam. A. Evet o gaybı bilmez. Allah'ın bildirdiğinin dışında. Bunu beyan eden bir ayet var gene. Aslında o ayette kapalı hadiste açıyor. Önce hadis söyleyelim. Muharede bir hadiste Ahmet bin Hanbel'in müstahinde de gelir. Der ki, hani burada gaybın anahtarları Allah'ın katındadır dedi ya kaybın anahtarları nedir? Kaç tanedir? Der ki Ebülmehmed olan Allah'tan gelen hadisten Ebülmehmed sallallahu aleyhi ve sellem. Kaybın anahtarları beştir. Bunları sadece Allah bilir, başkası bilemez. Birincisi yarın ne olacağını kimse bilemez. İkincisi rahimlerde ne olacağını, cins olarak ne olacağını kimse bilemez. Üçüncüsü hiçbir nefis yarın ne kazanacağını ne kaybedeceğini bilemez. Dördüncüsü, hiçbir nefis yeryüzünün neresinde öleceğini de bilemez. Beşincisi de, hiç kimse yağmurun ne zaman yağacağını da bilemez. Beş tane kayıp anahtarı bildirilmiş ve onlar da bu şekilde ifade edilmiştir. Zaten bunun benzeri de Lokman suresinin son ayetinde, 34. ayetinde beyan edilmiştir. Burada daha önce değindiğimiz ancak yine hatırlatmakta fayda gördüğüm bir hususu e, dilin döndüğünce açmaya çalışayım. Şimdi bazı teknolojik aletlerle bulut hareketleriyle, yıldız hareketleriyle bir kısım tahminler de bulunuyor. Bu tahminler Allah Azze ve Celle'nin Allah Azze ve Celle'nin kaybından bir şeylerden haberdar olmak değildir. Mesela Yarın yağmur tahminini, bu tahmin yapanlar Allah Azze ve Celle'nin o yağmura sebep kıldığı buluttan hareketine bağlarlar ve hep tahmin derler. Yarın şu gün, şu saatte, şu noktaya şu kadar yağmur yağacak demezler, diyemezler. Sadece mevcut bulut hareketlerinden ki Allah Azze ve Celle yağmuru her şeyi bir sebebe bağladığı gibi yağmuru buluta bağlamıştır. O bulut hareketlerinden bu bulut bu hızla, bu rüzgar hızıyla yarın nerede olur ve hava sıcaklığı ile birleştiği zaman nereye yağmur olarak iner onu tahmin eder sadece hava tahmincileri. Meteoroloji bunun üzerine kurulmuş bir ilimdir. Bu yağmurun ne zaman yağacağını bilmek değildir. Allah'ın yağdıracağı yağmurun hareket, e, sebep olan ya, bulut hareketlerinden tahminle sadece. O bulut hareketlerine bakmak için hiç kimse yarın şurada yağmur yağacak diyemez. Hakeza hamile bir kadının rahminde belli bir dönem sonra beliren çocuğun cinsiyeti ve adedi mevcut teknolojik aletlerle tespit edilmekte veya tahmin edilmekte. Belli bir aşamaya gelinceye kadar zaten bunda imkanı yok. Dolayısıyla bunda da sorun yok. Yani anne rahmine düşen hangi cinsse veya kaç taneyse bu ancak belli bir aşamadan sonra 3 ay 4 ay sonra tahmin ettim kadar 3 ay dört ay sonra ancak belli olur, belli eder. Ondan önce kimsenin böyle bir yetkisi ve ilmi yok. Bu da kayıptır işte. Allah azze ve celle ona cins vermiş, cinsiyet vermiş. O biraz büyütmüş sonra onun eklem yapısından Tipinden, duruşundan neyse onun erkek olduğu veya kız olduğu anlaşılmış mevcut aletler sadece bunu bildiriyorlar. Yoksa ana rahmine düşen nutfenin cinsiyetini hiç kimse bilemez. Hakizha ki yarın ne olacağını kimse bilemez. Yarın kim, kim nerede ölecek onu da bilemez. Son olarak da e, yarın ne kazanacağını hiç kimse bilemez. Ne kazanacağız ne kaybedeceğiz bu da kaybın içindedir. Kayıp anahtarlarından birisidir.